41. Bölüm Şükür Bilesin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür buyurmasına rağmen şükrü zikirle birlikte zikrederek şöyle buyurur. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de size anayım. Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin?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 Yüce Allah Celle Celaluhu mel'un şeytanın yapacaklarını bize şöyle haber veriyor. İblis dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık an içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Ayet-i kerimede belirtilen doğru yol yani sırat-ı müstakim alimlerin belirttiğine göre şükür yoludur. Mel'un iblis insanlara kötülük kastederek şöyle demiştir. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükredin, kullarından şükreden azdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir şart belirtmeden şükredildiği takdirde nimetlerini artıracağını belirterek şöyle buyurmuş. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmiştir. Halbuki Allahu Teala Celle Celaluhu beş şeyi istisna ederek ancak dilemesine veya şarta bağlı olarak kabul buyuracağını beyan etmiştik. Birincisi zenginlik. Şöyle bulunur: Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra mehçil ile harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lutfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. İkincisi duaları kabul etmek. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Üçüncüsü rızık vermek. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Bu yüzden onlar iman edenler ile alay ederler.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 Ve onların yani müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Ancak şükre yani iyi davranışlara karşılık vermek, Allahu Teala'ya has davranışlar arasında gösterilir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Eğer Allah'a rızası uğruna ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah yapılan iyiliğe karşılık çok mükafat verendir. Ceza vermekte acele etmeyendir. Öte yandan Yüce Allah Celle Celaluhu cennetliklerin ilk ve son sözlerini hamd ve şükür olduğunu bildirir. Onlar bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna variz kılan Allah'a hamd olsun.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 Yediğine şükreden kişi Açlığa sabrederek oruç tutan kimse gibidir Ata radiyallahu anh şöyle der Hz. Ayşe validemizin yanına girdim Ve kendisine dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde gördüğün En şaşırtıcı hadiseyi bize haber ver Bunun üzerine ağladı ve şöyle dedi Onun sallallahu aleyhi ve sellem Hangi hali şaşırtıcı değildi ki Bir gece yanıma geldi Benimle yatağıma girdi. Diğer bir rivayete göre yorganın altına girdi. Tenim tenine değdi. Sonra bana şöyle dedi: "Ey Ebu Bekir'in kızı, beni bırak da Rabbime ibadet edeyim." Ben de dedim ki: "Senin yakınında olmayı seviyorum ama senin isteğine uymayı tercih ederim." Kendisine izin verdim. Kalkıp su tulumunun yanına vardı. Abdest aldı fakat fazla su harcamadı. ...sonra kalktı namaz kıldı. Bir yandan da ağlamaya başladı. Gözyaşları göğsüne akıyordu. Rükuya vardı, rükuda da ağladı. Sonra secdeye gitti. Secdede de ağlamaya devam etti. Sonra secdeden başını kaldırdı. Ağlaması devam ediyordu. Bilal radiyallahu anh gelip sabah ezanı için izin isteyinceye kadar... ...böylece ağlaması devam etti. Bunun üzerine... Kendisine dedim ki, ''Ey Allah'ın Resulü seni ağlatan nedir? Halbuki Allahu Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarına mağfiret etmedi mi?'' Buyurdular ki, ''Çok şükreden bir kul olmayayım. Nasıl olmam ki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.''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 Ağlamanın kesilmeden devam etmesi gerektiğine işaret etmektedir. Nitekim rivayet edilen diğer bir haber bu sırra işaret eder. Peygamberlerden biri bir gün yolda giderken küçük bir taş görür. Fakat bu taş parçasından fazlaca su çıkmaktadır. Peygamber bu duruma şaşar. Bunun üzerine o taş Allah'ın izniyle dile gelerek şöyle der: Ben Allahu Teala'nın bunu yapamazsanız. ''Ki elbette yapamayacaksınız, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır.'' Mealimdeki ayeti duyduğumdan beri cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. O peygamber taşın cehennem yakıtı olmaktan kurtulması için Allah'a yalvardı. Allah da onu cehennem yakıtı olmaktan kurtardı. Fakat peygamber daha sonra o taşı aynı şekilde ağlar vaziyette buldu ve kendisine sordu Peki şimdi neden ağlıyorsun? Taş şöyle cevap verdi. Önceki ağlamam korkudandı. Fakat şimdi şükür ve sevinçten dolayı ağlıyorum. İnsanın kalbi taş gibi hatta ondan bile katıdır. Bu kasveti de ancak hem korku hem de şükür ve sevinç hallerinde gözyaşı dökmek giderebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Çokça hamd edenler ayağa kalksın diye nida edilir. Bu çağrı üzerine bir yumre ayağa kalkar ve onlar için bir sancak açılarak hepsi cennete gönderilir. Bu ifadeler üzerine Sabi İkram sordu. Çok hamd edenler kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Her halukarda Allahu u Teala'ya şükredenlerdir. Diğer bir lafız ise, onlar hem bolluk zamanlarında ve hem de sıkıntılı hallerinde Allah'a şükredenlerdir şeklindedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hamd yani şükür Rahman'ın ridasıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu Eyyub Aleyhisselam'a vahiy yoluyla gelen uzunca sözler arasında şunlar vardır. Ben veli kullarımın bana şükür ile karşılık vermelerine razı oldum. Allah Teala Celle Celaluhu yine Eyyub Aleyhisselam'a sabredenlerin vasıfları hakkında şunları vahyeder. eder. Onların yurtları Darus Selam'dır. Oraya girdiklerinde şükretmelerini kendilerine ilham ederim. Şükür sözlerin en hayırlısıdır. Onlar şükretdikçe kendilerine verdiğim nimeti artırırım. Bana nazar kılmakla da nimetlerini artırmış olurum. Mal biriktirme hakkında ayetler inince Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle sorar: Ey Allah'ın Resulü, hangi malı edinin? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Sizler zikreden birer dil ve şükreden birer kalp edinin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'sun sorusuna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şükreden bir kalbi yetinmelerini tavsiye buyurmuştur. İbnü Mesud radıyallahu anh şöyle der: Şükür imanın yarısıdır. İyi bil ki şükür hem kalbi hem dili ve hem de vücudun diğer organlarını ilgilendirir. Kalp ile olan şükür kalpte hayırlı düşünceler taşımak ve bunu bütün yaratılmışları kapsayacak şekilde geniş tutmaktır. Dil ile yapılan şükür Allahu Teala Celle Celaluhu için hamd ve övgü taşıyan sözleri şükür kastıyla dil ile söylemektir. Vücudun organları ile yapılan şükür, Allahu Teala'nın verdiği nimetleri organların itaat, takva ve günahlardan sakınması yolunda kullanmak, gözlerin şükrü müslüman için ayıp olan her şeye karşı gözleri kapamak, kulakların şükrü mahzurlu olan her şeye karşı kulakları tıkamaktır. Vücudun organları ile dinen sakıncalı şeylerden sakınmak Allah'ın nimetlerine şükür kapsamına girer. Allah'ın takdirine rıza gösterdiğini dil ile ifade etmek de dil ile yapılması gereken şükürlerden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi-i kiramdan birine sorar. Nasıl sabahladın? Sahabi cevap verir. Hayır mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu tekrar sorar. Nihayet üçüncü defasında sahabi şöyle cevap verir. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Hayırla sabahladım. Bu cevap üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. İşte bu cevabı vermeni bekliyordum. Bizden önce yaşamış salih kişiler Allahu Teala'ya şükretmek niyetiyle birbirlerinin hal ve hatırını sorar. Böylece şükreden kişi Allah'a itaat etmiş ve hal hatır sorarak şükretmesini sağlayan kişi de ibadet işlemiş olur. Yoksa onların maksatları karşı tarafa ilgi gösteriyormuş gibi davranıp riyakarlık yapmak değildi. Hali sorulan her kişi ya şükreder ya şikayetçi olur veya susar. Soruya şükrederek cevap vermek ibadet, şikayetçi olmak dinine saygılı Müslüman için çirkin bir masiyettir. Her şeyin gerçek sahibi olan ve her şeye kadir olan Allahu Teala'dan elinden hiçbir şey gelmeyen zavallı bir kulun şikayetçi olması nasıl çiğkin olmaz? Eğer kişi başına gelen bela ve kazalara sabır göstermeyecek derecede zaaf içindeyse, hiç olmazsa bu şikayetini Allahu u Teala'ya yapması daha yerinde olur. Zira kendisine belayı veren de o, kendisinden belayı savabilecek olan da o Kulun Rabbi karşısında acizini dile getirmesi Mevlası için izzet, Allah'tan başkasına karşı şikayetçi olmak ise zillettir. Hele bir kulun kendisi gibi bir kulun karşısında zillet göstermesi elbette en çirkin zillettir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz.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 Sonuç olarak dil ile şükretmek şükrün çeşitlerinden biridir. Nakledildiğine göre bir heyet Halife Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh'ı ziyarete gelir. Heyette bulunan bir genç konuşmak için ayağa kalkar. Ömer radiyallahu anh der ki büyüğünüz konuşsun büyüğünüz. Genç şöyle cevap verir. Ey müminlerin halifesi eğer iş yaşa kalsaydı Müslümanları içinde senden daha yaşlısı vardı. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh der ki peki sen konuş öyleyse. O genç şöyle der. Bizler senden bir şey istemek veya herhangi bir konuda himaye istemek için gelmiş bir heyet değiliz. İsteklerimize zaten senin faziletli yönetimin sayesinde kavuştuk. Adaletin de bizi korkularımızdan emin kıldı. Bizler sadece şükran sunmak için gelmiş bir heyetiz sana bizzat sözlü olarak şükranlarımızı sunup döneceğiz.